Birincisi fakir kimseler özellikle de burada kastedilen muhacirlerin fakirleri fakir kimseler zenginlerden önce cennete girecekler. Yani fakirlerin zenginlerden önce cennete girmesi birincisi bu. İkincisi kendilerine e, garanti edilen cennet ehlinin sınıfları, onların vasıfları hakkında olacak. Üçüncüsü de cennet ehlinin çoğunluğunun ümmeti Muhammed. Yani Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden olması. Yani bizlerden olması inşallah inşallah. Birinci konu İbn-i Kayyum rahmetullahi aleyh bu hususta şu başlığı atıyor. Diyor ki fakirler zenginlerden önce cennete girecek. Bu hususta birkaç tane derin zikrediyor. Sahih hadislerden. Bir tanesi zayıf. Onu ben zikretmeyeceğim. E, bu kitapta bu e, esasen muhtasar bir kitaptır. Yani e, aslında mutavevel uzun bir e, kitap konuları daha e, kapsamlı geniş olmasına rağmen şu elimizdeki kitap özetlenmişti. Yeri gelmişken hemen e, söyleyeyim. Bu kitabın tecrümesi şu karşınızda gördüğünüz cennetin tasviri adlı kitap. Asıl o e, yani aslından böyle özetlenmemiş, kısaltılmamış aslının tercümesidir bu kitap. Arzulayan o cennetin tasvirini alabilirim. Bu konuda bilginiz olsun. Buna rağmen, yani bu kitap özetlenmiştir. Buna rağmen içerisinde bazen zayıf hadisler çıkıyor. Onları ben gücüm nispetinde elde ettiğim kadarıyla zayıflarını çıkartmaya, size sahih olanlarını aktarmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz, e, zayıf hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylememe ihtimali vardır. Dolayısıyla bundan mütevellit, bundan dolayı biz zayıf hadisten sakınırız. Onunla amel etmeyiz. Çünkü aleyhissalatü vesselamın söylememe ihtimali vardır. Aleyhissalatü vesselam sahih ve mütevatir bir hadiste Her kim benim adıma yalan uydurursa Men kebi ve aleyye fel yetedette mek'aduhu nar Cehennemden oturanı yani yerini hazırlasın diyor. Kim benim adıma yalan söylerse. Onun için e, her duyduğumuz şeyi hadis diye nakletmeyeceğim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahih bir hadiste kişiye her duyduğunu söylemesi yalan olarak yeterdi. Bu Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinde veya O'nun sözleri diye iddia edilen şeylerde geçerliyse, diğer sözlerde de geçerlidir. İnsanlar birbirlerine hep duyduklarını anlatır dururlar. Ama aslı yoksa, dayanağı yoksa, vehimler üzerine, zanlar üzerine e, konuşuluyorsa, bu işte kişiyi yalancı yapıyorlar Allah korusun. Biri aleyhissalâtu ve selamın üzerine söylenirse bu, o daha da tehlikeli. Onun için, eee, sahih hadislerimiz kardeşlerim çok fazladır. Onlar sahih hadis kitaplarında mevcuttur. Biz bundan dolayı sahih hadislerle yetiniyoruz. Onlarla amel ediyoruz. Çünkü aleyhissalâtu vesselâm'dan gelen sahih hadisler bize yeterli. Allah Azze ve Celle el-yewme ekmeltu lekum dinakum. ve razîti lekum il ve etmeltu aleyküm nîmeti İslam dinine buyurarak dininin tamamladığını, kemale erdiğini ve İslam'dan da razı olduğunu ifade ediyor ki kitabında bu şu demek bize lazım olacak kıyamete kadar ne varsa hepsi söylenmiştir. Ve bize sahih sahih hadis olarak gelmiştir. Bir tek müezratül sahih bir hadisinde sizi cennete yaklaştırıcı cehennemden uzaklaştırıcı ne varsa hepsini emrettim diyor. Ve cehenneme yaklaştırıcı, cennetten uzaklaştırıcı ne varsa hepsinden de sizi yasakladım buyuruyor. Onun için biz sahih hadislerle yetinirsek inşallah bu bize yeter ve kurtulanlardan oluruz. Şimdi bu hususta ee, Müslümin sahihinde rivayet edilen bir hadiste. Abdullah bin Amr hadisi. Aleyhissalatü Vesselam diyor ki muhakkak ki muhacirlerin fakirleri zenginlerinden kıyamet günü 40 sene önce cennete girecekler. 40 yıl önce cennete gireceklerdir diyor. Muhacirlerin fakirlerinden bahsediyor. Bazı hadisler bu hususta zayıf olan hadisler ümmetin fakirleri diye gelmiştir. Ama asıl sahih hadis e, ve kast edilen muhacirlerin fakirleridir. Bununla beraber o zayıf hadisler onu içerse de yani Müslümanların fakirlerini içerse de e, mana yine aynı şekilde e, muhacirlerin fakirleri kast edilir. Her ne kadar durum böyle olsa Yine Müslümanların fakirleri, Müslümanların fakirleri zenginlerinden önce girecektir. Ee, ama bu mutlak manada değildir. Bununla ilgili birkaç şey söyleyecek olursa, mesela Ali İsrâhüllâh sallâllâh sahih bir hadiste, Müslümanın vaat ettiği bir hadiste diyor ki ümmetimden 70 bin kişi hesapsız bir şekilde cennete girecek. Yani onlar hiçbir şekilde hesap görmeyecekler. Hesap dönemi ise o kadar uzun ki bir hadiste geldiği üzere hatırladığım kadarıyla 50 bin sene kadar hesap dönemi. Daha yani cennet cehennem ortamlarına cennet cehennem yurtlarına mevkilerine geçilmemişken hesap görecek kullar mutlaka haksız, e, hakkı alınan kimse hakkını alacak. Böyle bir durumda 70 bin kişi, kişi hesapsız, sorgusuz, sualsız cennete giriyor. Bunlar su sualsız girmeleriyle birlikte İbn-i rahmetullahi Rahmetullah Aleyh diyor ki sorguya çekilip de o hesapsız hesapsız cennete girenlerden daha eftal kimseler var dedi. Yani sorguya çekilir ama hesapsız bir şekilde cennete giren kimselerden daha eftal olanlar var. Birincisi bu. İkincisi her ne kadar fakirler önce girse de fakirler zenginleri geçse de zenginlerden malının hakkını veren Allah'a itaat eden muttaki kimselerden bazıları da fakirleri geçecektir. Bu mutlak manada e, değil. Yani her halükarda fakir olan bir kimse cennete önce, önce görecek manasına değil. Özellikle e, bununla kastedilen eee ifade ettiğim gibi muhacirlerin fakirleridir. Müslümanların fakirler için düşündüğünüz zaman dediğim gibi mevzu e, kendi aralarındaki derece farkına göre değişir. Hesapsız bir şekilde cennete girse bile, kendisinden sonra gelen, hesap görülen bazı kimseler, muttaki alim kimseler, onlardan daha üstüne olabilirler. Ve cennette e, daha üst bir mevkiye, menzileye erişebilirler. Cennette menzileler, dereceler vardır demiştik ve bir hadiste açıklandığı üzere 100 dereceden bahsediliyor ve özellikle de derece olayı Kur'an okumada, Kur'an ezberlemede daha böyle ortaya çıkıyor gün yüzüne çıkıyor bir hadiste geldiği üzere Kur'an sahibine oku ve yüksel denilecek okudukça yükselecek ve hadiste geldiği üzere 100 dereceden bahsediliyor Dolayısıyla her ne kadar fakirlerden cennete önce giren olsa dahi zenginlerden bazıları dediğim gibi ama malının hakkını veren Allah'a itaat eden muttaki zenginler o fakirlerden daha üst seviyede olabiliyor. Evet. Demek ki cennete e, girecek kimseler fakir ama aynen muhacir gibi fakir olacak bakın. Muhacirler ne? E, ne yaptılar? Mallarını, yurtlarını, evlatlarını ve her şeylerini dinleri için terk ettiler. Fakir kaldı. Bundan dolayı fakir oldular. Muhacirler de onla, şey Ensar da onlara yardım etti. Bundan dolayı Ensar ismini aldı. Onları barındırdılar. Dolayısıyla muhacirlerin fakirleri e, cennete ilk girmeye daha hak sahip. Onların yolundan giden herhangi bir muhacir grubu olursa ki kıyamete kadar devam edecektir bu muhacirlik olayı, hicret devam edecektir. Ta ki, Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği üzere, tövbe kapısı kesilinceye kadar. Tövbe kapısı ne zaman kesilir? Yani tövbe olayı, güneş Artık batıdan doğmaya başladı. Bu kıyamet için. Bir de insan için tövbenin kesilmesi vardır. O da aleyhissalatü vesselam'ın sahih hadisinde belirttiği üzere artık ölüm gelir, boğaza dayanır, hır hır hır etmeye başladığımız tövbe kapısı kesilmiştir diyor. Subhanallah. Allah Azze ve Celle eğer bizi fakirlerden yapmış veya biz fakirlerden isek, iffette olmayı ve yine aynı şekilde muttaki olmayı nasip et. Eğer zenginlerden isek, malımızı hakkıyla infak etmeyi, Allah yolunda harcamayı ve aynı şekilde muttakilerden olmayı nasip et. Evet. Bu hususta bir hadis daha söyleyelim. Müslümanların fakirleri, Camii Safir'da gelen Sahih hadiste Müslümanların fakirleri cennete zenginlerinden yarım gün önce girerler diyor. Bu yarım gün ise 500 seneye bedel. Ahiretteki yarım gün 500 sene dirildi. Evet. Yine aynı şekilde, bakın Müslümanların fakirleri için de bir başka e, sahih hadis gelmiş oldu. Ama dediğim gibi bu e, her halükarda yani mutlak manada değildi. Ifade ettiğim gibi, onlardan derece bakımından üstün olanlar vardır, e, geride kalanlar vardır. Ama genel olarak e, fakirlerin muttakileri ve muhacirleri cennete inşaAllah önce gireceklerdir. İkinci konu cennet ehlinin e, sınıfları, vasıfları hakkında olacak. Kendilerine garanti edilen cennet ehlinin sınıfları ve vasıfları hakkında olacak. Bu hususta Allah Azze ve Celle Alimran İmran Suresi 133 ve 136. ayet kelimelerde. وَسَالِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٌ ve رَبِّكُمْ وَاَجَنَّةٍ اَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَاَلْ اَرْضُ اَعْدَتْ لِلْمُتَّقِينَ Rabbinizden bağışlanmaya, bir mağfirete koşun, yarışın ve cennete. O cennet ki genişliği, gökler ve yer kadardır. Bu kadar geniş. Kimler için hazırlandı? اَعْدَتْ لِلْمُتَّقِينَ Muttakiler için hazırlanmıştır takva sahibi olan kimseler için hazırlanmıştır. Ellezîne yunfigûne fissarra'i vel darra. Onlar şimdi başladığı ayet-i kerime bu cennet ehlinin kendilerine garanti verilen cennetin garanti edildiği kimselerin vasıfları. Bakın kimlermiş onlar? Ellezîne yunfigûne fissarra'i vel darra. Onlar bollukta da darlıkta da infak ederler. Yani Allah yolunda haccarlar. Vel kâzimînel Öfkelerini yutarlar. Kardeşlerim öfkeyi yutmak o kadar zor bir olay ki. Düşünün. Herkesin hayatında mutlaka bu tezahür etmiştir. Başına gelmiştir. Öfkelenmiştir ama çoğu kez de yenilmiştir öfkesinden. Aleyhissalâtu vesselâm. Pehlivan kimdir biliyor musunuz diyor. Sahabelerde Pehlivan böyle gücünden kuvvetinden dolayı herkes hiç kimsenin yenemediği adamdır diyor. Yani güçlü kuvvetli vahiy bir adam. hayırdır Asıl Pehlivan öfkesini yenen adamdır diyor. Öfkesini yenen adama al-insurat Pehlivan ismi veriyor. Ama bizde korkak şey yaramıyor. <gülüyor> Çekingen olarak tabir ediliyor. Öyle olmaması gerekiyor. Özellikle de taşkınlık edecekse, elinden bir kötülük gelecekse bir insanın öfkesini tutması gerekiyor. Yutması gerekiyor. Vel kaadimin alu gayba öfkelerini yutanlar. Öfkeyi yutmak ne biliyor musun? Şu azdan yani öz insan içerisinden sinir, kin, nefret ve bu şuraya gelir. Ondan sonra buradan çıkarsa tamam taşkınlık başlamış. Oradan aşağı inerse yutarsa bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Şuraya gelir dayanır. Ondan sonra çıktı mı önünde kimse duramaz. Ondan sonra Allah yardımcısı olsun. Aleyhissalatü Vesselam sahih bir hadiste iki tane kavga eden adamı görür. Birbirlerine var güçleriyle bağırlar, şağırlar, kötü söz ben bir söz söz biliyorum ki de bir kelimeler biliyorum onu söylese onu söylesene bu bu adamdan öfke gider Hatta o adamı vasıflarken her tarafının kıpkırmızı olduğunu ifade eder öfkeden yani Tabiri caizse iyice kız, kızgın hale kor hale gelmiştir kudurmuştur bizim tabirimizde böyle bir durumda Elahhimle şeytanı Racim öfkelendiği zaman bir insan şeytandan Allah'a sığınırsa onun öfkesi inşallah gider. Öfkeyi yutmak muttakilerin ve kendilerine garanti verilen, cennetin garantisinin verildiği kimseler olarak zikrediliyor ayet-i kerimede. Dikkat! Ve insanları da affedelim. İnsanların kendisine karşı yaptıkları şey sözler, davranışlar, mimik hareketleri vesaire. Yani geçmişe ayet ne varsa Artık onu kapatıyor, örtüyor. Onları onlara affedilirler, onlara müsamaya gösterilir. Walla <gülüyor> affin Birçok insanın, birçok kardeşimizin ben de dahil yapamadığımız bir şey. İnsanları affedemiyoruz. Affet ne olur ya? Ve en tavuğu akrabili Affetmek takvaya en yakın olan. Affetmek, affetmek takvaya en yakın. İnsanları affedebilmek lazım. Alimler geçmişte i̇bn Taymiye rahmetullahi aleyh. Kendisine o kadar zulmedilmiş ki, kendisine o kadar hakaretler ediliyor ki, şahsiyle ilgili ne kadar zulüm, hakaret varsa bir şey İslam'a bir söz geldiği zaman Allah'ın kitabına, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine veya o sahabilerine herhangi bir söz geldiği zaman Onlara bir zulüm olduğu zaman o zaman aslan kesilir. Subhanallah. Ama biz daha kendimiz, şahsımız ailemizle ilgili bir şey olduğu zaman topraklıyoruz. İslam'la ilgili bir şey oldu. Şöyle kafalar öne eğiliyor. Allah bizi uyandırsın. İnsanları affetmek dedik ya, işte şahsımızla ilgili bir şey olduğu zaman affetmesini bileceğiz. Özellikle de bizim kendi kardeşlerimizden ise Kardeşlerim, buna o insanlar yani affetmeye daha layık. Affetmesini vereceğiz. Affetmek büyüklüktür. Affetmek büyüklüktür. Affedicilerin en hayırlısı ise en çok affeden, bağışlayan ise Allah Azze ve Celle'dir. Bizim de affetmemizi emrediyor, tavsiye ediyor ve entahfu ve akrabu Affetmek takvaya daha yakın. Vallahi muhsinin. Allah muhsinleri sever. Bu kimseler yani dağlıkta ve bölükte infak edenler, öfkelerini yutanlar ve insanları e, affeden kimseler işte onlar muhsinler. Muhsin iyilik eden kimse demek. İhsanda bulunan kimse demek. İhsan iki türlüdür kardeşlerim. Birincisi Allah'a karşı ihsan ikincisi kullana karşı ihsan Allah'a karşı ihsan hadiste geldiği üzere onu Allah Azze ve Celle'yi görüyormuşçasına ibadet etmek bu artık İslam iman ve ihsan derecesidir yani mertebelerin en üstüdür bir insan böyle namaz kılabiliyorsa bu şekilde ibadet edebiliyorsa Allah görüyor beni diye düşünerek kendine çeki düzen vererek ibadet ediyorsa bu ihsan derecesine ulaşmıştır. Gerçekten hakkıyla ibadet eden bu kimse. Kullara ihsana gelince o da çeşitli çeşitlidir. Her türlü şey insanlara yapılan bir iyiliğe emretmek, kötülükten vazgeçirmek, ona eşyaları hususunda yardımcı olmak, ona yol göstermek, vesaire, onu her türlü sıkıntılardan kurtarmaya yardımcı olmak ihsandır kardeşlerim. İşte bunlar muhsinlerdir. Allah ise bu ihsan edicileri muhsinleri sever. Bakın devam ediyor. وَالَّذ۪ينَ ida فَعَلُوا فَعَشَتَنْ Onlar bir fuhşiyat işledikleri zaman ev ظَلَمُوا اَنْ fisahum yani hatta kendilerine zulmettikleri zaman yani bir hata yapabilirler. Bu muhtaki kimseler bu Allah dostları yanlış yapabilirler. Hata işleyebilirler. Günah işleyebilirler. Hatta büyük günahın içerisine düşebilirler. Allah Allah bu nasıl oluyor? Olabilir. Sahabileri hatırlayın. Onlardan bazıları bazı hatalara düşmüşlerdi. Ondan sonra hemen dönmüşlerdi. Yalnız hataya fuhşiyata düştükleri zaman bakın ne yapıyorlar? Vekerullah. Hemen mutakiben Allah'ı hatırlıyorlar. Hemen Allah'ı zikrediyorlar. فَسْتَغْفَرُ <gülüyor> لِبْنُوبِهِمْ Ve günahlarına istiğfar ediyorlar. وَمَنْ يَخْفِرِ اِذْبُنُوبَ Günahları ise Allah'tan başka kim bağışlayabilir? وَلَمْ يَسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا Onlar bile bile yaptıkları şeyde, fuhşiyatta, kötülükte ısrar etmezlerdir. En önemlisi de bu olsa gerek. Bir insan kendisine nasihat edildiği halde kendisine <gülüyor> yaptığı işin haram olduğu karşılığının ateş olduğu Allah'ın gazabını gerektirdiği söylendiği halde ısrar ediyorsa o kişinin durumu vahimdir. O muttakilerden değildir. Muttaki kimse yaptığı şey hususunda ısrar etmez. Vazgeçer kendisine kitaptan ve sünnetten herhangi bir şey anlatıldığı zaman yaptığı işin yanlışlığını, hata olduğuna dair ondan vazgeçer. Hatada ısrarcı olmak Müslümanın adeti değildir. İnatçı Yahudilerin adettir. Onlar inatlarından dolayı hatalarında hep ısrar etmişlerdir. Özellikle o yönüyle Yahudiler tebaruz eder. Edin. Devam ediyor Allah hazretleri. Ulaike cezahu Ulaike cezahu mafratun min rabbihim işte böyle kimselerin mükafatı karşılığı rabblerinden bir bağışlanma ve cennetin tecrimen تحتها har, khalidina fiha onların altlarından ırmaklar akan cennetler bunların karşılığı cezası mükafatı budur onlar cennetlere gireceklerdir ve art Onların altlarından da ırmaklar akacak. Ve niyam ve ecrüle amilin. Amel edenlerin ücreti, ecrü ne güzeldi. Burada ehli sünnet ve cema bu ayet-i kerimeyi amellerin imandan olduğuna delil getirmişlerdi. Dolayısıyla bununla da mürcüye taifesine hüccet getirmişlerdi. Delil getirmişlerdi. Evet. Amel, yapılan ameller imandan da kardeşler. Yani bir insan e, amel işleyerek imanını artırır. Günah işleyerek de imanını azaltır. İman artar ve eksilir. İtaatlarla artar, isyanlarla da azalır ve küçülür. Bu ehli sünnet ve cemaatın itikadidir. Azze ve Celle Tevbe Suresi 100. ayet-i bakın ne diyor. Yine bu muttaki kimselerin vasıflarından bahsederken ve'sabequn el-evveluna mine'l Muhacirlerden ilk geçen kimseler. Ve'l ensar ve ensardan ve'llezina teba'uuhum bi'isani raddi Allahu anhum ve Ve iyilikle onlara tabi olanlar. Güzellikle Onlara yani muhacire ve ensara tabi olan kimseler Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuş. Ve adde lham cennetin tecrii tahteh el fiha. Ve onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Khalidina fiha ebeda. Onlar orada ebedi kalıcılar Zalikeni fevzul azim. Bu çok büyük bir kurtuluştur. Burada ayet-i kerimede وَالَّذِنَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانُ Onlara güzellikle tabi olan kimselerden bahsediyor. Evet bunlar muhacire ve ensara tabi olan kimseler. Tabiler yani bizim tabi dediğimiz kimseler de kastedilir. Bununla beraber bazı tefsirlerde kıyamete kadar bunların yolunda olan kimseler de bu ifadenin içerisine girer diyor yani muhacire ensara aleyhissalatü vesselamın sahabelerine <gülüyor> güzellikle tabi olan kimseler de yine aynı ifadenin içerisine giriyor. İnşallah biz onlardan oluruz. <gülüyor> ama onların yolundan çıkan sahabelerin, muhacirin, ensarın ve onlara güzellikle tabi olanların yolundan çıkan kimselerin hiçbir umudu yok. Onlar <gülüyor> Allah'ın razı olduğu kimseler değil. Zamanıuşağık hmm. Ressulü, nin بعد ما kim Resul'e karşı çıkarsa? Resul'e karşı çıkmak İslam'a savaş çıkmak değildir sadece. Resul'e karşı çıkmak onun hadislerine, sahih hadislerine karşı çıkmak. Tabi e, sahihliğine kendisine e, sahihliği kendisine ispat edilmişse buna rağmen e, heva ve hevesinden dolayı hadislere karşı çıkıyorsa ve müminlerin tabi olduğu yolun gayrisine tabi oluyorsa İmam Şafii Rahmetullah hali bu hususta bu ayet-i kerimeyi delil getiriyor. Müminlerin yolunun gayrisine tabi olan kimseler ifadesiyle delil getiriyor <gülüyor> bunların Müslümanlar olduğunu ehli sünnet ve cemaat olduğunu delil getiriyor ve tabi müminine yani müminlerin yolunun gayrisine tabi olan kimseyle kastedilen ehli sünnet ve cemaatin üzerinde bulunduğu yolun gayrisine tabi olan kimseler onları cehenneme atarız döndükleri yöne yöne çeviririz onları cehenneme atarız ve saat masra O'nun döndüğü, vardığı yer ise ne kötü. Enfan suresinde ise bu cennet ehlinin vasıflarından bahsedilirken, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا زُكْرَ اللّٰهِ وَجِلَتْ O müminler ki, kendilerine Allah'ın ayetleri zikredildiği zaman kalpleri böyle titrer ve ürperir. وَاِذَا ve tuliyat aleyhim Bunlar Allah zikredildiği zaman kalpleri ürperir. وَإِذَا تُلِيَتْ aleyhim عَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ imana. Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman imanları artar. Bakın biraz önce ne dedik? İman artar ve eksilir Bir insana Allah'ın ayetlerini okuduğun sürece hadisleri okuduğun sürece imanı artacak, korkacak. allah Teala'yı daha iyi tanıyan bir kimse korkar, ürperir. Çekinir. Allah'ın gazabından korkar. Ve onun aynı zamanda dengeli bir şekilde onun rahmetini de umar. وَاَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Onlar Rablerine tevekkül eden kimselerdir. اَلَّذ۪ينَ يُطِيمُونَ السَّلَاةَ بِذِنْ مَا رَزَقْنَاهِ Onlar namazı kılarlar ve infah rızık olarak verdiğiniz şeylerden de harcanlar ve infak edenler hakka <gülüyor> İşte bunlar gerçek mümin. Bunlar gerçek müminlerin ta kendileri. Lahum derecatun rabbihim. Rableri katında onların dereceleri var. Hani geçtiğimiz haftalarda söyledik ya cennet ehli içerisinde dereceler, menziller var. Hatta cennet ehli böyle yukarıya bakar ki takım e, insanları görür. Ona ehli gıraf Onlar böyle yıldızların geçtiği gibi, kaydı gibi geçerler o ta tepede. Allah Teala bize onlardan eder. İnşallah. Yani hiç kimseye hal gelmesin. Allah Azze ve Celle bir şeyi vaat ediyorsa bakın la yok. Allah la yuhlifu'l asla muhalefet etmez. Ve kimseye ayırmıyor vaad ederken. Yani sen girebilirsin, sen gir Yok. Yeter ki bir insan muttakî olsun, konumu Efendimiz'in e, dili rengi e, yaptığı iş ne olursa olsun yeter ki helalinden bir e, iş yapsın ama mutlaki olduğu sürece Allah'ın hakkını gözettiği sürece o biraz önce işaret ettiğim yukarıdaki ehli uğraf denilen cennet ehlinin yukarıda gördüğü en üstte gördüğü insanların içerisine o zümrenin o toplumun içerisine girebilir hayal değildir bundan ama yeter ki biz ona talipli olalım. Onu isteyelim. Onun için de önce öğrenmek gerekiyor. Önce bil, ilim elde etmek gerekiyor. E bilmezsen ne isteyeceksin? Yukarıda öyle bir makamın, mevkiinin ol, olduğunu bilmezsen nasıl isteyeceksin? Onun için ilim her şeyden önce gelir. El <t> ilmu, <additions> gablel <al> kelam ve gablel <al> amel. İlim sözden de amelden de öncedir. Müslüm'ün sahihinde rivayet edilen bir hadiste İyaz bin e, İmmar el rivayet ettiği bir hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün bir hutbe irade eder. Der ki Rabbim, dikkat edin, Rabbim bana size cahil olduğunuz şeyleri öğretmem hususunda emir buyurdu. Bilmediğiniz şeyleri, bugün bilmediğiniz şeyleri öğretmeme emir buyurdu. diyor. Ben e, geçtiğimiz haftalarda dedim ki e, ama bu topluluğun dedim, hatırlamıyorum. Rasullerden, sual esnasında, yani kendilerine soru sorulduğu zaman onların e, o soruya cevap vermeleri vaciptir. Yani soruya karşılık bir cevap gelmesi validir. Mutlaka ona cevap verecek. Çünkü kulların ihtiyacı için gönderilmiştir Resulü'nün. Evet. Diyor ki aleyhissalatü vesselam bugün sizin bilmediğiniz hususlarda Rabbim <gülüyor> bana, size öğretmen için emir buyurdu. Allah Azze ve Celle'nin mal verdiği e, kimseler vardı helalinden. Bu kimseye verdiği mal helaldir. Ve muhakkak diyor Allah Azze ve Celle ben e, kullarımı hanifler olarak yani e, doğru din Allah'ın katında Allah'ın razı olduğu e, dine müntesif insanlar olarak yarattım. Diyor. Onlara mal verdim. O mal helaldi. Ve onları hanifler olarak hani diyoruz da İbrahim milleti, Hanif dine tabi olma, Hanif din demek kardeşlerim şirkten uzak, şirkten beri din demek. Demek ki Allah Azze ve Celle yarattığı zaman şirkten uzak olarak yaratmıştır insanlar. Ve nitekim Adem Aleyhisselam dan Nuh Aleyhisselam arasında tam onuz, on asır vardır, on asır vardır. Bu on asır içerisinde hiç şirk yok. Hiç şirk yok. Ta ki Nuh Aleyhisselam dönemine gelince. Nuh Aleyhisselam dönemi gelince insanlar şirk koşmaya başlamışlardır. Ondan sonra ilk Rasul olarak Nuh Aleyhisselam gönderilmiştir. Kur'an ve Hadis buna Onları diyor, hanifler olarak yarattım. Sonra onlara şeytanlar geldi ve dinlerinden ayırdılar, uzaklaştırdılar. Ve onlara o şeytanlar helal kıldığım şeyleri haram ettiler. Ve o şeytanlar benim hiçbir şekilde delil indirmediğim hususta bana şirk koşmalarını emrettiler. Demek ki şeytan. Bakın Nuh Aleyhisselam'ın kavmini hatırlayın. İlk defa şirk çıkarken şeytan onlara yaklaşıyor ve salihlerin, salih insanların tazim etmek için resimlerinin yapılmasını emrediyor. Sonra heykelleri, sonra kabirleri işte böyle şey yapılıyor. Yerden yükseltiliyor vesaire. Ama ilk defa şeytan geliyor onlara Allah'a şirk koşun diyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi içerisinde o sayılan kimseler Nuh suresinde geldiği üzere salih kimselermiş. Birden bir felaket geliyor Allah Azze ve Celle'nin takdiri kullara imtihan. Hepsi ölüyor. Böyle salih insanlar ölünce onlar da çok üzülüyorlar diyorlar ki biz bunlar bizim aramızda çok salih kimselerdi iyi insanlardı biz bunlara değer verelim, tazim edelim diyorlar bunun için de onların gidip gidip böyle mezarlarına ziyaret yapıyorlar, onlara tutunmaya başlıyorlar ondan sonra şeytan onları emrediyor siz böyle yapmakla onları tazim etmiş olmasın hele şöyle bir şey yapın suretlerini çirdin, heykellerini dikin, hepsini de yapıyorlar tabi aradan zaman geçer. belli bir zaman geçiyor Suretler yapılıyor, heykeller dikiliyor. Ondan sonra e, en son belli bir dönem geçtikten sonra da onlara ibadet edilmeye başlanıyor. İşte ilk defa şeytan onlara bu şekilde vahide bulunuyor. Allah Azze ve Celle hadis devam ediyor. Yeryüzü ahalisine baktı ve onların hepsine gazap etti. Arap'ına, gayri arabına Yani Arap olsun, Acem olsun. Acem demek Arap'ın dışındaki Türk, Çerkez. Ondan sonra Las, Japon, İngiliz, Amman, ne Negeristan, hepsi dahil. Sonra ehli kitaptan e, dini üzere vaki kalan kimseler müstesna diyor. Sonra da diyor Allah Azze ve Celle seni gönderdi. İnsanları imtihan etmek için. Yani Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve bir kitap indirdi ki o kitabı su silemez, su yıkayamaz diyor. Neden? çünkü o göğüslerde muhafaza edilir. Allah azze ve celle hatırladığım kadar da Kasas suresinde. Bel hu ayatun fi suduril ilm. onlar apaçık ayetlerdir. İlim sahiplerinin göğüslerindedir diyor. Saklıdır orada. Nice insanlar eskiler anlatırlar. Kur'an-ı Kerim bugün kaybolsun, ortadan kalksın. Harfi harfine, noktası noktasına yazacak kadar hazırım diyor diyen insanlar var. Eskiden Şimdi de vardır inşallah. Olmaya da devam edecektir. Ama çok nadirdir yani. Onu diyor su yıkayamaz diyor hadiste. Yani silinip gitmez. İnsanların göğüslerindedir. Hatırlayın bir e, hadiste, kıyametle ilgili gelen bir hadiste artık kıyametin e, yaklaştığı zamanlarda Kur'an tamamen göğüye çekilecek. Ve insanların kalplerinden, göğüslerinden çekilip anlayacak. Yani Sadece Kur'an, Musaf olarak Kur'anlar e, yukarıya çekilmeyecek. Aynı zamanda da insanların göğüslerinden anlayacak. Onun için göğüslerde muhafaza edilmesi çok önemli. Sen ise diyor o Kur'an'ı uyurken ve uyanık haldeyken okursun. Aleyhissalatü vesselam uy uyurken okuyor bakın. Çünkü bir hadiste geldiği üzere Ayşe validemize diyor ki Ey Ayşe benim gözüm uy uyur ama kalbim uyumaz diyor. Daha önce de bir hadis zikretmiştim hatırlarsanız. Orada tekrar gülmeyin. Ve Allah Azze ve Celle diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, bana Kureyş'i yakmamı emretti. Yani onlarla savaşa emretti manasında. Dedim ki ey Rabbim onlar benim başımı parçalayacaklar ve <gülüyor> Onu bir ekmek parçası haline getirecekler diyor. Allah Azze ve Celle de onlar diyor, seni çıkarttıkları gibi memleketlerinden çıkart. Ve onlarla savaş ki biz de e, savaşsın. et. biz de infiaket edeceğiz. Sen bir ordu gönder, biz beş mislini gönderiz. Nitekim Allah Azze ve Celle bedirde 3000, e, 5000 melekle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ve taraftarlarını desteklemiştir biliyorsunuz. Ali İmran Suresinde geldiği üzere. Ve devam ediyor, Sen Sana itaat eden kimselerle birlikte isyan eden kimselerle karşı savaş. Cennet ehli asıl konumuz burası. Burayı söyleyeyim. Cennet ehli üç sınıf insandır. Birincisi adaletli tasadduk eden ve muvaffak kılınmış, yani Allah tarafından başarılı kılınmış sultan, hükümdar sahibi. İkincisi, kalbi böyle yumuşak, kalbi yumuşak, akrabalara ve Müslümanlara karşı kalbi yumuşak olan ve e, rahmet sahibi olan kimsedir. İkincisi bu. Üçüncüsü de, mal mülk sahibi olduğu halde e, iffetli kimsedir. Yani, haramdan elini çeken iffetli olan veya namusunu koruyan her türlü kötülükten korunan kimseler sonra da beş sınıf cehennem ehlini sayıyor oraya girmeyeceğim hadisin en sonunda da muhakkak ki Allah azze ve celle bana mütevazı olmayı emretti diyor Mütevazi, tevazu sahibi ta ki hiçbir kimse hiçbir kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse hiçbir kimseye karşı da taşkınlık etmesin. Büyüklük taslamak, kibir kardeşlerim <gülüyor> gerçekten cehennem ehlinin işidir. Kalbinde zehre kadar kibir olan kimse üstünde gelen hadiste cennete giremezdi. Övünmek, bebirlenmek Müslüman işi değildir. Bir çok ayet kermede inna Allah Allah ta'kur. Allah çok övünen, çok bebirlenen kimseleri sevmez. Özetle cennet ehli dört sınıftır. Şu ayet özetlendiği üzere Nisa suresi 29, 69. Ayet kerime de zanīyutīn lāha wa rrasūla fūlāk ma laddīna anʿamallāhu ʿalayhim min al-mabīyinā wa siddiqīnā wa shuhadāʾ wa sālḥīn wa Her kim Allah'a ve Rasul'ün itaade onlar Allah'ın kendisine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, çok doğru söyleyenler, şehitler ve salihlerle beraber. Onların arkadaşlığı ne güzeldi. Allahu Teala bunlarla bizim arkadaşlık etmemizi nasip etsin. Bizi <gülüyor> sıddıklarla, şehitlerle ve salih kimselerle beraber haşret. Son olarak Cennet ehlinin çoğunluğu ümmeti Muhammed'tir. Muhammed'dir. Bu hususta hadisi zikredelim ve konuyu kapatalım inşallah. Sahihayn'de yani Buhari ve Müslim'de zikredilen bir hadiste Abdullah İbni Mesud Radıyallahu anh'tan <gülüyor> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Cennet ehlinin diyor, dörtte olmanızı olmanıza böyle razı olur musunuz? Müslümanlar, o günkü Müslümanlar da Allahu ekber diyor. Yani dediğiniz gibi. Allahu ekber ne demek bu? Manasında. Sonra diyor ki, Ali Senaat işte biri. Cennet ehlinin işte biri olmaya razı olur musunuz? Yine Allahu ekber diyorlar. Diyor ki, Ali Senaat cennet ehlinin sizin cennet ehlinin yarısı olmanızı umut ediyorum diyor. Yarısı olmanızı. Allahu ver şu verilen lütfa bakın ya fazilet'e bakın ve cennete diyor devamında müslümandan gayresi giremez müslümandan gayresi giremez evet müslümanlar diyor kafirler içerisinde hadisin devamında müslümanlar kafirler içerisinde siyah bir öküzün Siyah bir öküzün içerisinde beyaz bir kıl kadardır. Yahut da e, beyaz bir öküzün içerisinde siyah bir kıl kadardır. veya bir başka hadiste kırmızı diye geçiyor. E, fark etmez burada kastedilen azlık Müslümanlar kafirleren nispeten bu kadar az olacaktır. Ama bu ümmet inşallah cennet ehlinin çoğunluğu olacak. Allahü Teala bize bunu lütfetmiş. Bu fırsatı kaçırmayalım. Bu fırsat bize ömrümüz bitene kadar. Ne zaman bitecek bilemiyorum. Yani tren gidiyor. O trene çok iyi bir şekilde binmek ve hiçbir şekilde inmemek gerekiyor. O da kitap ve sünnet, iman, Kur'an, İslam trenidir. Allah Azze ve Celle o trene binip inşallah cennet ehlinin çoğunluğu arasında olanlardan olmayı bize nasip etsin. Allah Teala bizim günahlarımızı affetsin. Hakkı hak, batılı da batın olarak bize göstersin. Amin. Öğrendiklerimiz, bildiklerimizle amel etmeyi ve bildiklerimizi önce kendi nefsimizle tatbik edip sonra ehlimize, çoluğumuza, çocuğumuza ve tüm yakınlarımıza öğretmeyi nasip etsin. Amin. Ve bize Müslümanlar olarak kurtuluşu nasip etsin. Amin. Allah Azze ve Celle bu hususta bütün İslam ümmeti içerisinde gayret gösteren kardeşlerimize, mücahitlere, İslam için çalışanlara, yazarlara, anlatanlara, dinleyenlere, İslam için gayret gösteren herkese muvaffakiyet versin. Amin. Önemli olan bu hususta delille, ilimle hareket etmeyi nasip etsin. Bu önemlidir kardeşlerim. İlimle hareket etmeyi Filimle hareket etmeyi, yumuşaklıkla hareket etmeyi bize nasip etsin. Allah hacrınıza bizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Haber vallahu alem ve sallallahu ala nebiyina Muhammed. Subhanek Allahumma ve bihamdik, selamun ve